Ee, ilk önce 3 Mart Cumartesi günü Bodrum'da Bitez'deki kabri başında onunla birlikteydik. Ee, aynı tarihte Şişli'de %100 ekolojik pazarda onun anısına bir hayır yapıldı. Ee, 4 Mart Pazar günü %100 e, ekolojik pazarda Kartal'da yine onun anısına bir hayır yapıldı ve e, geçtiğimiz çarşamba günü Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde yine ...sevgili Victor Ananias adına bir hayır gerçekleştirildi. Ee, onu e, yine attığı tohumlarla andık... ...ve attığı tohumları yaşartmaya devam edeceğiz... E, ...sözleriyle andık. E, aynı zamanda bu anmada... E, ...bize e, biraz moral veren... E, ...ve e, bir, bir e, olay gerçekleşti. Bu da Doğan Kitap'tan çıkan... ...Yaşam Dönüşümdür adlı kitabıydı Victor'un. Ee, 3 Mart'ta e, kitap çıktı ve e, bu hafta da piyasaya e, da satılıyor. E, Viktor'un e, çeşitli e, yayınlarda çıkan yazıları, Buğday Dergisi'nde yayınlanan, web sayfasında yayınlanan yazıları ve inanmamış yazıları var kitapta, fotoğrafları var. Viktor hakkında yazılan yazılar var. E, aynı zamanda e, www.viktoranalyans.org web sayfası da e, 3 Mart e, Cumartesi günü açıldı. E, Viktor'u tanımayanlar ya da daha fazla tanımak isteyenler e, onun felsefesini yaşama bakış açısını öğrenmek daha fazla öğrenmek isteyenler e, hem Yaşam Dönüşümdür adlı kitabını hem de e, www.viktoranaliyans.org e, izleyebilirler, okuyabilirler. Evet. E, Viktor'u andık almaya devam ediyoruz. Tabii, e, bir tek e, geçen hafta değil hep Almaya devam ediyoruz. E, bugün stüdyoda e, Viktor Anası'na e, yazdığı kitabı e, Viktor'a adayan bir e, konuğumuz var. Sevgili Salim Kadıbeşegil. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Stratejik iletişim ve kurum itibarı yönetimi danışmanı ve buğday üyesi Salim e, Kadıbeşegil Oyun Bitti Yeni Dönem Nasıl Yönetilecek aldı kitabını. Cfk e, yayınlarından çıkan kitabını... E, ...Victor'a adadı. Evet. E, nasıl oldu bu... E, ...nasıl bu kararı verdiniz? İlk önce oradan başlayalım isterseniz. E şöyle söyleyeyim yani... ...Victor'la olan dostluğumuzun içinde... ...bu kitabın kurgusu... ...çok önemli bir yer tutuyordu ve... E, ...Victor'un rüzgarı... ...bu kitabın içinde bir şekliyle yansıdı. E, bu... Mevcut düzenin sürdürülemeyeceğini, bu şekilde sürdürülemeyeceğini ve daha insan odaklı, doğa odaklı bir yaşamın kaçınılmaz olduğu gerçeği e, bize e, açıkçası e, etrafına dolaştığımız konuların başında geliyordu. E, bu kitabın kurgusu aslında 3-4 sene önce başladı. Kitap yeni çıktı ama evet. e, 3-4 sene önce başladı. E, bizim Viktor'la olan dostluğumuzun içinde e, her için içinde çok önemli olduğunu düşündüğümüz ve da, buğdayın e, tabi omurgasını oluşturduğu bir gelecek planı vardı. Hı hı. E, yani Türkiye'de e, bu organik tarım araştırma enstitülerinin açılması ve bununla ilgili yapılanmanın bir şekliyle başlatılmasıyla ilgili hatta yani geçen yıl e, Nürnberg'teki e, ekolojik e, tarım fuarında da bu konu e, aramızda e, çok yoğun bir şekilde e, sonuca bağlandı. E, bütün bu e, Viktor'la olan e, yolculuğumuzun içinde bu Oyun Bitti kitabının e, içeriğini oluşturan konular e, çok anlamlı bir yer tutuyordu. Evet. O, da, o da neydi? İşte... E, sabıkalı bir yüzyıldı 20. yüzyıl her boyutuyla sabıkalı bir yüzyıldı e, paraya tapınmanın bir değer olarak insanlığa bir şekilde kabul ettirildiği bir dönem olarak tarihe geçti e, oysa ki e, paradan daha önemli değerlere sahip bir e, vizyonumuz vardı e, Viktor ısrarla ve inatla bu vizyonun Yılmaz savunucusuydu e, böyle olunca kitabı Viktor'a ...adama kaçınılmaz oldu. <gülüyor> evet, zaten kitabın içinde de Viktor'dan çokça bahsediyorsunuz. Ee, bir bölüm var hatta Viktor'la ilgili. Evet, son bölümünü özellikle Viktor'a e, ayırdım. E, hatta onun e, Gelecek Daha.net sitesinde yaptığı bir video konuşması var. Oradan da epey hı hı. bir alıntı yaptım bu bölüme. Özünde ee, yani iki tane şeyi söylüyor Victor Yani peşinde koşmamız gereken. Ben bir iş dünyasını temsil eden bir kişiyim. Dolayısıyla nasıl bir iş dünyasından bahsediyorsak onu Viktor'un e, yorumuna e, bırakaraktan kitabı bitirmeyi tercih ettim. Hı hı. Son bölüm o yüzden önemli. Evet. Ve bölüm başlığı da iyi şirket, iyi hükümetten önce iyi birer insan olabilmek evet yani iyi bir insan olamıyorsak yani işimizi de kötü yönetiyoruz demektir. Doğayı da kötü yönetiyoruz demektir. İlişkileri de kötü yönetiyoruz demektir. İkinci bir şey vardı orada. Yani Viktor deyince tabii aklımıza hemen tohumlar geliyor. Ama evet. bu Viktor'un bahsettiği tohumlar hangi tohumlar? Bence o önemli. Çünkü erdemli olmanın vurgusunu her daimi gündeme getiren bir yaklaşımı vardı Viktor'un. Bu ...erdemli olmanın tohumlarından... ...söz ediyordu Viktor. Dolayısıyla bu topraklarda bu tohumlardan... ...çokça bulunduğunu ve asıl... ...bu tohumların... E, ...serpiştirilmesi gerektiğini... ...ve bu tohumların yetişmesine özen... göstermemiz gerektiğini... E, ...vurguluyor ve altını çiziyordu. E, e, bu tohumlardan... ...yoksun kaldığımız için... E, ...20. yüzyıl... ...sabıkalı bir yüzyıl oldu. Evet. İş dünyasını... E, ...çok kötü yönettik... E, işte doğayı kirlettik. Ee, insanın erdemli olmasının temel unsurları olan ahlaklı olmak, dürüst olmak, şeffaf olmak, dayanışma, dostluk gibi kavramları paraya terk ettik. Ee, e, yani oyun bitti dediğiniz bu herhalde değil mi? Yani bu şimdi, oyunun bittiğini herhalde ima ediyorsunuz. Bunu tabii hı. iş dünyasının anlayacağı bir jarguna nasıl hı hı. taşırız diye baktığımızda. Evet 2001'de Enron'la bir şeyler oldu dünyada ama e, gene de e, gözlerimiz açılmadı. Ama 2008 e, Wall Street kriziyle beraber... Türkiye Cumhuriyeti gayri safi milli hasılasının daha büyük gelire sahip olan bir takım şirketlerin artık tarihin tozlu raflarına terk edildiğini gördüğümüzde bu oyunun bittiği gerçeğiyle buluştuk. Evet. Şimdi hani bir şekliyle bunu daha pansuman yaparak ne kadar daha ayakta tutabiliriz şeklinde bir takım çalışmalar var, çabalar var. Ama gerçeklerle de yüzleşiyoruz. Ama ister zaten. istemez hı hı. bu oyunun bittiği, noktasında buluşmak mecburiyetindeyiz ve bu yüzyılda e, kaybettiğimiz değerleri yeniden kazanacağımız, yeniden keşfedeceğimiz e, işte çoluğumuzu çocuğumuza aktaracağımız şeyler olacak bir yüzyıl olacağını anlatıyoruz bu kitapta. Evet. E, kitapta aslında ee, gerçekten e, yeni bir yüzyıl Yeni insan yeni anlayışlardan Söz ediliyor ee, Sosyal sorumluluk e, Bunun da parçalarından bir tanesi ki e, Ama sosyal sorumluluğun Nasıl algılandığı çok önemli ki e, siz aslında çeşitli çalışmalarınızda, verdiğiniz derslerde, e, yaptığınız çeşitli konuşmalarda bunun altını önemli çiziyorsunuz ki sosyal sorumluluğun suyunu çıkardık diye. Aynen. E, peki e, nasıl olmalı sosyal sorumluluk? Şimdi şöyle iki, iki türlü bakalım hemen bu konuya. Hı hı. Bir tanesi bugün sosyal sorumluluk şemsiyesi altına topladığımız faaliyetleri bir araya getirdiğimizde. ...bunlar güzel faaliyetler, iyi faaliyetler... ...insan, doğa, çevre, gezegen için... E, ...olumlu şeyler yani... ...ama 150 yıl öncesinden itibaren... ...bu duyarlılığı göstermiş olsaydık... ...bugün nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk... ...kısmına bakmak lazım... Hmm. Dolayısıyla şu anda... ...yani bir şeyi bozduk onarmaya çalışıyoruz... ...yani sosyal sorumluluk... ...kavramına bakarken bir kere onu... bir ...doğru, doğru bir yere oturtmak lazım... ...yani bozduğumuz, tahrip ettiğimiz... ...hatta yok ettiğimiz bir şeyleri nasıl acaba neresinden kurtarabiliriz ve yerine koyabiliriz'in çabası içindeyiz. Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağını bildiğimiz halde. Hmm. Bütün konular için geçerli bu. Yani hem Sadece küresel ısınma bağlamında söylemiyorum bunu. Eğitim, yoksulluk, açlık, işte aklımıza gelebilecek Hı -hı. her türlü konu. İkincisi e, ben bu tanımı Global Reporting Initiative'in yönetici e, kurulu başkanı Profesör Mervin King'den kaptım ve çok sevdim. Ve o günden beri de hep bunu kullanıyorum. Yani nedir sosyal sorumluluk diye sorduğumuzda. Parayı nasıl kazandığınız sosyal sorumluluktur diyor. Evet. Şimdi bu iş dünyasının çok güzel yakalayan bir ifade. Çünkü parayı nasıl kazandığımızın hesabını veremiyorsak ve bu verdiğimiz hesapla karşımızdakini tatmin edemiyorsak, ikna edemiyorsak veya onlara paranın kazanılma biçimiyle ilgili bize itibar kazandıracak bir açılım getirmiyorsak. Ee, sosyal sorumlulukta istediğimiz kadar kaynak ayaralım, istediğimiz kadar projeyi yönetelim. İstediğimiz kadar iyi olduğunu zannettiğimiz bir iş yapalım. O hesabını veremediğimiz şey hepsinin üstünü bir şekilde örtecektir. Evet. Dolayısıyla parayı nasıl kazandığımız sosyal sorumluluktur şeklinde bunu bağlıyorum. Bunu kitapta da aynı bu şekilde evet. değindim. Ee, sonuçta ne olduğu kadar artık nasıl olduğu da çok çok önemli değil. Değil mi? Yani nasıl yaptığımız da çok çok önemli. Yani yolunu bir şekilde nasıl çizdiğimiz çok önemli. Biz o yüzden bu kurumsal sosyal sorumluluk ifadesinin içindeki sosyal sözcüğün üstüne kocaman bir çarpı koyduk. Hı hı. Kurumsal sorumluluk olmasının daha doğru bir anlatım olacağını düşünüyoruz. Çünkü sorumluluk dediğimiz şey bireylerle başlar kurumlarla e, devam eder ama o kurumları yönetenlerin bireysel sorumluluğu gelişmişse, samimi ise, toplumun değerleriyle özdeşleşmişse, e, yönetici kademelerine gelmiş olan e, profesyoneller, verdikleri kararların, yaptıkları işlerin arkasında o bireysel sorumluluklarını bir şekliyle katık ederler. Eğer bireysel sorumluluk anlamında böyle bir gelişmişlik yok ise kendi kişisel gelişimizin içinde o zaman da işte e, günümüzdeki e, ...tahribatın ortaya Hı -hı. çıkmasına neden olan eylemlerin suç ortağı haline dönüşmeye başlarız. Evet. E, isterseniz bir müzik arası verelim sonra devam edelim. Çok güzel olur. Şimdi Janis Joplin'den Trust Me adı parçayı dinleyeceğiz. Trust me baby, give me time, give me time. Somebody say, Ah, ah, ah the old of the grape, sweeter the wine, sweeter the wine. Evet kurumsal sorumluluktan bahsediyorduk sosyal e, sözcüğünün üzerine bir çarpı çizmek ve kurumsal sorumluluk ve in, şirketlerin aslında dönüşmesi gerekiyor bu anlamda değil mi? Kitapta da açgözlülük, değer bilmezlik, vurdum duymazlık ve hırs kavramlarına dikkat çekip artık bu kavramların eskimeye başladığını ve bu kavramların yerine... Takım yeni kavramlar ve e, belki e, davranış biçimleri koymamız gerektiğinden bahsediyorsunuz. Belki yeterlilik, kanaat etmek, değer birliği, farkındalık, erdemli olmak olabilir. Hı hı. E, e, hı hı. Bu eski yeniden keşif anlamına mı geliyor? Şimdi öyle, e, ben açıkçası öyle olacağını düşünüyorum. Hı hı. Ben mesela Alaçatı'da <gülüyor> yaşıyorum. Evet. Hafta içleri İstanbul'da birkaç gün geliyorum ama evim, barkım, eşim Alaçatı'da yani. Ve yani bir köy hayatının içinde kendimi daha mutlu hissediyorum. Ee, orada daha e, sıcak sevecen ilişkiler yumağını en azından e, yaşayabiliyorum. Bunu tadabiliyorum yani. Ve dikkat ettiğim kadarıyla son 10 yıldır e, büyük kentlerden e, küçük yörelere doğru bir kaçış iş var. İşte ne bileyim e, organik ürünlere karşı bir eğilim var. E, i̇şte e, bireysel sorumluluk konusunda herkese bir duyarlılık yoğunlaşmaya başladı falan ama bütün bu yoğun, bütün bunların özüne baktığımız zaman aslında basit sade bir yaşamın özlemi içinde olduğumuzu görüyorum ben. <gülüyor> yani o çok yeni çıkmış arabalar, teknolojiler şunlar bunlar olmasa da o basit hayatın içinde insanlar mutlu olabiliyorlar ve aradıkları şeyin de o olduğunu ifade ediyorlar. Ben bunlardan biriyim. Hmm. Evet tabii ki yani teknolojiyi reddetmiyoruz. Teknolojinin bize getirdiği bir takım şeyler var. Ama şunu da görüyoruz yani. gelişen teknoloji o sıcak insan ilişkilerini birbirinden oldukça uzaklaştırıyor yani. yani ben eşimle aramda mailleşmeye başladıysam mesela. Değil mi yani? <gülüyor> <gülüyor> Ama mesela mektup yazmanın sıcaklığını kaybeder olduk. Ve geçen gün yap, vermiş olduğum bir konferans sonrasında bir... Ee, ...mektup geldi bana... ...bildiğimiz postayla gönderilmiş... ...el yazısıyla yazılmış mektup geldi. Mesela yani çerçeve etip duvara asma ihtiyacını evet. hissediyorum yani. Şimdi evet. eskiye dönüş... ...bir şekliyle kaçınılmaz. Yani yaşamın sürdürülebilirliğinin... E, ...ve insan odaklı sürdürülebilirliğinin... reçetesi çünkü orada var. Hı hı. Ee, ama tam da eskisi gibi mi olacak? Yok sanmıyorum. Hı hı. Tabii, ama bu biraz dönüşmüş hali oluyor. Biraz olabilir. dönüşmüş yani spiral gibi aslında değil mi? Aslında tam daire değil de. Burada, burada Viktor iyi bir profil. Evet. Yani o e, eskiye dönüşümü e, bugünün anlayışı içinde e, kendi yaşamına çok güzel formüle etmiş bir profil olarak e, karşımıza çıktı. Dolayısıyla hani bu dönüş nasıl olacak diye baktığımızda. Yani ee, Big profilin profilinin içinde bunun ipuçları var. Hı hı. Ben kendime mesela oradan çok ders çıkarttım. Onunla ilgili e, evet. bir şeyleri de hayatımın içine entegre edebiliyorum. Ama temel sorun parayla ilgili meseleyi nerede ve nasıl çözeceğimizle ilgili. Evet. Yani bir para döngüsü var çünkü. Evet. Bu parayla ilgili meseleyi nerede ve nasıl çözeceğimizle ilgili. Evet belki bizim jenerasyon için bunun çözümünü görmek veya bunun sonuçlarıyla ilgili bir şey... ...ortaya da koymak pek mümkün... görmeye olabilir ama bu yüzyılın içinde... ...bunu mutlaka böyle olacağı... ...açık bir gerçek... ...çünkü parayla ilgili meselenin özüne baktığımızda... ...yani 1850'lerde... ...başlayıp işte bugünlere gelen... ...yani, yani. ...Dolar, Amerikan Doları, ona indeksli bir gelişim... E, ...süreci, şu su, bu su... ...yani topu topu, yani parayla ilgili meselemiz bizim... ...150 yıllık... evet, de, evet. De, de, ...150 yıllık da insanlık... E, ...tarihi boyunca da çok önemli bir süre değil... Demek ki bu yüzyılda işte bu parayı bir kenara koyacak onun yerine başka bir şey koyacak yani. Aslında biraz geçtiğimiz yıllarda katıldığım bir permakültür seminerinde Jeff Lawton şöyle bir şey söylemişti. Zenginliğin tanımının değişmesi gerekiyor. Kesinlikle. Aslında zenginlik dediğimizde bir Anadolu köylüsüne sorarsanız hala işte ambarındaki tohumdur. Çocuklarının mutluluğudur, işte yağmurun yağmasıdır, berekettir. Bir şekilde zenginliğin tanımı işte biyolojik çeşitlilikte ve bir şekilde varoluşumuzda saklı. Aynı şekilde belki paranın yerine de benzer şeyler koymak ya da değerlerin yer değiştirmesi belki gerekiyor değil Tabii, mi? tabii Hı -hı. kesinlikle. Ben mesela iş dünyasının içinde üst düzey yöneticilerle çok yakın ilişkileri olan da biriyim. ...ben mesela 8 senedir pazartesi günleri çalışmıyorum. Şimdi bunu onlara söylediğim <gülüyor> zaman... ...bana İyiyim. diyorlar ki biz senin kadar zengin değiliz diyorlar. Ama bu zenginlik yani... Evet. ...parasal anlamdaki bir zenginlik değil. Benim pazartesi günleri çalışmama lüksümün... ...onların imkanlarının... ...benden çok daha fazla olmasına rağmen... ...çok daha büyük gelir... ...seviyelerinde olmalarına rağmen... ...böyle bir lükslerin olmayışından kaynaklanıyorum. Bu mesela benim zenginliğim. Bu benim tercihim ama. Çünkü bunun karşılığı olarak... Yani ben o zenginliği kendi mutluluğumun, yaşam kalitemin içinde bir yere oturtturabildiğim için bir zenginlik olarak görüyorum. Aynen biraz önce senin söylediğin gibi köylülerin kendi zenginliklerin tanımlayış biçimlerine evet. geliyor. Evet. Peki yine bir yaşam şablonundan söz etmek gerekirse o yaşam şablonundan artık yavaş yavaş çıkıyor muyuz? Yani bu işte... Ee, çocuk doğar ya yani daha doğrusu insan doğar büyür işte e, e, okula gider liseye gider üniversiteyi kazanır üniversiteye gider kazanmaz ya da asker olur ee, bir şeye e, kapağı atar iş kurar e, evlenir çocuk sahibi olur böyle bir şey var ya hani var. herkes <gülüyor> bu şablon değişiyor mu acaba Vallahi bu şablonu <gülüyor> ben değiştiğiniz şu anda sıcağı sıcağına yaşıyorum evet. yani bu Salim Kadı Beşegil bilenler, Pırıl Kadı Beşegil mutlaka bilirler. <gülüyor> Sevgili kızım 1 Mart günü evlendi. Allah mesut etsin onlara. Allah Allah. Ee, şimdi öyle bir süreç gelişti ki biz e, damadımızın ailesiyle nikah dairesinin kapısında tanışmak durumunda kaldık. <gülüyor> <gülüyor> i̇kincisi, i̇kincisi öyle bir evlilik ritüeli planlaması var ki onlarda 1 Mart'ta başlayıp 28 Temmuz'a kadar devam edecek olan bir takım etkinlikler zinciri gibi düşüneyim ben bunu. Öyle mi? Şimdi baktığınız Biliyor zaman efendim. bu şablon, bu şablon bizim dönemimizde biriyle evlenme şablonu uzaktan yakından alakası olmayan bir şablon. Bu bizim lajdımızdan falan da kaynaklanmıyor. Yaşam evet. şartları, yaşamın içinde kendimizi konumlandırdığımız yer bir şekliyle hayatın her alanında eğitimden sağlığa işte iş hayatından özel yaşama, sosyal yaşama kadar bu şablonları terk etmemizi zorunlu kılmaya başlıyor. İşte bu şablonlar çoktan terk edildi bile de. işte evet. bunu bazılarımız kabul ediyoruz da işte bazılarımız <gülüyor> direniyoruz yani öyle söyleyeyim. Evet e, son olarak aslında biraz teknolojiden değindik ama ben e, son zamanlarda e, yeni medya ve sosyal medya dan son olarak söz etmek istiyorum. Yaşamımızda çok önemli bir yer tutmaya başladı sosyal medya, yeni, yeni medya. Evet. O anlamda e, hani bir yandan e, siz kitabınızda bunun tehlikeli olabileceği o Big Brother evet. e, pozisyonuna bir şekilde insanları düşürdüğünü ya da izleniyor olmamızla evet. ilgili bir tehlikeden söz etmişsiniz. E, ama bir yandan da e, gerçekten insanların kendilerini ifade etmelerine çok büyük kapı açıyor e, ve tepki e, göstermelerini de çok büyük bir kapı açıyor. Bu ikisi arasındaki dengeyi nasıl kuracağız ve nasıl hmm. devam edecek? Şimdi bunun özünü şu oluşturuyor. Benim bir iddiam vardı. Yani bireylerin küreselleştiği bir döneme girdik diye ve bu bireylerin küreselleşmesinin de 1984'te Macintosh'un lansmanı ile başladığını iddia ediyorum ben. Çünkü o Macintosh 1984'te George Orwell'ın romanından esinlenerekten çektiği reklam film ve bir kere gösterilen reklam filmi. O ...kapalı e, toplumlardaki tabuların nasıl yıkıldığını anlatan bir şeydi. E, vizyonu neydi bunun? Günün birinde herkesin masasında bir bilgisayar olacak... ...ve bu bilgisayardan dünyanın herhangi bir yerindeki bir bilgiye zahmetsizce ulaşacak... ...o bilgiyi alacak, işleyecek, dağıtacak falan filan. Nitekim 1984 ile beraber e, bu vizyon yerini buldu, gelişti ve bireyler küreselleşti. Ama teknoloji bunda sınırlı kalmadı. Evet. bir anda bir cenderenin içine bizi aldı ve şu anda yaptığımız her bir telefon görüşmesi, yaptığımız her bir yazışma elektronik ortamdaki herhangi bir bilgimiz bir yerde depolanıyor dünyanın her yerinde. E şimdi hani ne oldu biz de işte özgür olacaktık da ifademizi her yerde çekim eden yani kendi içinde çok büyük bir çelişkiye düştük. Birisi bize bir oyun oynadı, biz oynadık ama evet. oynadı. başka oynamadı. Evet. Biz oynadık. İşte bu bundan söz ediyorum orada ve tüm dünya şu anda bir bir bizi göz evine dönüştü ve hiçbirimiz artık kendi içimizdeki ifademiz iletişim özgürlüğümüzü kendi doğallığı içinde yaşayamaz hale geldik. İşte sosyal medya bunun kendi içindeki küçük çıktılarına sadece bir tanesi. Evet. Bunu böyle görmek lazım. Evet. Çok teşekkürler. Ben dinleyicilere sizin web sayfanızı da vermek istiyorum. Evet. Ee, Tabii ki sizi çok daha yakından tanımak isteyenler e, sizin kitabınızı okuyacaklardır. Ama e, web sayfanızda da sürekli güncel yazılar yayınlıyorsunuz. Yani. E, i̇sterseniz sizi anlaştırın. E, www.salimkadibesegil.com Evet çok teşekkürler. Alnınıza teşekkür sağlık. Ederim. Sağ olun. Evet e, Salim Kadı Beşegil'in e, Oyun Bitti e, kitabından... Ee, ve vvv e, adresinden aynı zamanda Viktor Ananias'ın Yaşam Dönüşümdür adlı kitabından ve vvv adresinden yeni insan e, yeni yaşam e, konusunda e, bir takım e, izler ve adımlar bulabilirsiniz. Evet e, bu hafta da programı kapatırken her zaman olduğu gibi sizi e, bugün Bakırköy'de Cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde. Pazar günleri de Kartal'da açılan yüzde yüz ekolojik pazarlara davet ediyoruz. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan buğday ekibi.